şu Müslüman oluşunu Kâbe'de ilan edince, bayılana kadar dövülen Ebu Zer geliyor. Eslemler geliyor bölük halinde. Müzeyneler bin kişilik alayla geçerken çölden, tekbir sesleri geliyor göklerden. Ey Mekke! Başka kimi bekliyorsun? Söyle! Hazreti Hamza'yı mı? Mus'ab bin Umeyr'i mi? Onlar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 أن لا إله إلا